Kardeşlerim, muazzez müminler Cenab-ı bazen acıda bazen kederde bazen semişte bazen üzünde imtihan eder bunların tamamı mihnetin zarfına dahildir öyle zaman olur ki gökyüzünden acı ya ızdırap yağar bu millet zaman zaman böyle yaşamıştır. devleti i Aliye'nin ahir zamanları farklı cevherden sürekli yenilgi haberleri geliyor. Bir de bunun üzerine müttefik güçler dünyanın maddi anlamda en güçlü donanmasını hazırlamışlar. Ümmetin, İslam'ın zafer kürsüsü İstanbul'a yürüyecekler. evlerde Muhammedlerin, mücahitlerin şehadet acısı var, bütün bunların üzerine bir de bu haberler geliyor. Fakat onlar Anadolu evlerinin köşelerinde Amin alaylarıyla gittikleri camilerde imkansızlıklar içerisinde Cenab-ı Hakk'ın nelere kadir olduğunu Hazreti Kur'an'dan dinlemişler gibi bir zalime karşı küçücük bir yavru olan Hazreti Musa'yı bir sandukanın içerisinde nilin sularında koruduğunu dinlemişler Hazreti Kur'an'dan. bir medeniyet, onu her gördüğü zaman gücüne itimat edip peygamberin boynuna yapışanlar, suların tufanın altında kalırken Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh'u tahta parçalarının üzerinde kurur. Anadolu evlerinde bu ayetleri okurlar. Kur'an'ın sahibi onlara diyor ki, kıyme, imandan. madde omara karşı Allah Azze Celle tahta parçalarıyla yapılan bir gemide Hazreti Nuh'u koruduysa sizi de bu dünyanın en güçlü ordusuna karşı istikametle imanınızı muhafaza ederseniz mutlaka koruyacağım. Muhammedle Arap evlerinde bu ayetleri dinliyorlar. Önce 3 Kasım 1914'te Çanakkale'yi vurur. Sonra Şubat ayında müttefik güçler gelir. İngiltere'de afişler, afişler asılır duvarlara. Davetiyeler basılır. İstanbul'da azınlıklarda hazırlıklar var. Müttefik güçleri karşılayacaklar Ermeniler, Rumlar, Yahudiler. Onlara alkış tutacaklar Ayasofya'da ayin yapacaklar. Ayasofya'da ayazan sustur alacak, yine çan uçalacak. Bunu bekliyorlar ama Muhammed'lerden haberleri yok. İstanbul'da, Anadolu'nun farklı köşelerinde, askerlik şubelerinde uzun kuyruklar var. Muhammed'ler liseleri, okulları bırakmışlar. Beni de yazın, ben de Çanakkale'ye gitmek istiyorum diyorlar. Çocuklar kaşlarını çatmış, ona diyorlar ki ''Hocam, Çanakkale'de sancak yere düşerken siz neden sınıftasınız?'' İmam, cemaatin başı öne asıp görünce minberi bırakır Çanakkale'ye gider. Dağrul Furu'ndan öğrenci gider, hoca gider. Onlar gelir dünyanın en güçlü ordusuyla diyor ki, Çanakkale muharebesi başladığı zaman ben Berlin'deydim. Oraya bir vazife için gitmiştim. Her akşam ateş ile gidiyor. Askeri ateş eden Çanakkale'ye dair haberler alıyordum. Bir gün sordum dedim ki, ne diyorsun kumandan? Çanakkale'yi geçerler mi? Dedi ki bana, en askerim, askeri açıdan bakarım. Dünyanın en güçlü ordusu karşısında mukavemet göstermemiz, göstermemiz imkan dahilinde değil. Akif döne, kumandana der ki kumandan, bu ayaklarla ben Anadolu topraklarını karış karış dolaştım. Sanki Berlin ile Çanakkale arasındaki bütün engeller kalkar. Akif Çanakkale'deki Muhammedleri dinliyor. Onların kahramanlıklarına tercüman olur şu dörtlükleri söyler. Diyor ki Akif Çanakkale'de bana söz verdiler. Dediler ki denizler, ordu, dağlar Üçer, beşer, onar Şahadet makamına yükselecekler Ama Allah ve Resulü'nün davasını çiğnetmeyecekler Başlarlar vurmaya 18 Mart'ta denizden büyük taarruz başlatırlar Geçerler bütün tabiyalarımızı. En son Mecidiyye tabiası kalır Orayı da ateş sağlanma tutarlar 14 kardeşimiz, askerimiz, demiş şehit olur. Bayılanlar arasında seyit olanbaşı da var. Kendine gelir ayağa kalkar. Hemen toba doğru yürür, İngiliz zırhısı oşin İstanbul'a doğru gidiyor. Onun gidişi demek Ayasofya'da ezan sesinin susması demek. Onun gidişi demek Alişelerin fatı. çiğnenmesi deme, Koşar seyit on Fakat topun binci kırılmış. Elleriyle ya Allah der. 275 kiloluk topu sıklanır. Bismillahirrahmanirrahim der, o şimdi gönderir. Isabet ettiremez. İner yine ikincisini alır, onu gönderir, o da isabet etmez. Son top siz atmıyordunuz, Allah hatırlıyor, Allah isabet ettiriyor. O şimburun tarafından isabet alır, döner. Musret mayının döşediği mayınlara çarpar ve Çanakkale'nin sularına gömülür. Aradan zaman geçer. Cevat Paşa, Seyit Onbaşı'yı davet eder, der ki evladım gel. Halk mecması için bir fotoğraf alalım. Diğer cepheleri göndersinler senin kahramanlığını Göndersinler de onlar da bununla moral kazansın Aynı topu koyarlar, koyarlar yere Bismillahirrahmanirrahim der fakat topu oynatamaz İkinci ve üçüncü defa Her defasında başarısız olur Cevap başa döner der ki Evladım sen bunu kaldırmamış mıydın? Fakat yine kaldırmak için kardeşlerimin şehadet mertebesine ulaştığını görmem lazım. Görmem Sanak Kale bize kâmetle değil kıymetle kahramanlıkların yazılabileceğini gösteriyor. Bir 57. alayımız var. Binbaşı, binbaşı lütfü bey. Bir akşama doğru çıkar. Askerlerini denetliyor. Uzakta böyle beyaz pamuklar görür, karartık beyazlıklar görür. Sora evlatlarına da. manım Emir verdiğiniz yarın büyük tabruz var onun işin elimiz Çanakkale'yi o imanla korudular. Bir teren Abdurrahman Bey var. Kargaha rapor gönderir. Karşıma bir tabur geldi, bir bölükle müdafaa ediyorum. Öğlene doğru ikinci raporu gönderir, şimdi karşıma bir alay çıktı. Allah ve Resul dağı muhafaza ediyorum. Akşama doğru üçüncü ve son raporunu gönderir. Şimdi bir bölünün karşısında bir tümel var. Allah ve Resul davasını müdafaa ediyoruz. Çanakkale'yi bu iman, bu aşk, bu heyecanla kurdular. Bir Alman hekim diyor ki, 27. alayın lojistiğinde görev yapıyordum. Bir ikindi vakti, dışarıda birse sanki kıyamet kopuyor. Yanındaki tercümanla dışarıya çıktım. Baktım ki ileride birisi iki elinde iki kılıç bir şeyler söylüyor. Sanki bir aslan yüreğini sot sökmüşlerde bir aslan kükürüyor şanak kalede. Emir eline sordum, dedim ki bu neler söylüyor bana? Tercüman ol. Dedi ki 27. alayın kumandan Lütfü Bey. Peki ne diyor? Bütün askerleri şehit olmuş. İki kılıcını iki evine almış diyor ki Yetiş yetiş yetiş ya Muhammed kitabın gidiyor Gökyüzü yeryüzüyle Çanakkale, Medine ile buluşmuş Allah Resulü Aleyhisselam'ın ruhaniyetiyle Anadolu'nun evlatları Hazreti Nuh, Musa'yı dinleyenler, destanlar yazıyorlar Ve son bir teğmen Zahid Bey taarruza geçmeden önce kalede kendisine verilen zafer madalyasını bir borsanın içerisine koyar eşine gönderir. Eşi alır şehidin madalyasını der ki bu madalya senin mehl ve ecelin olsun. Geri kalan paranın bir kısmıyla bana bir mevlüt okursun. Eğer Meryem Aişe'yi Allah ve Resulü'nün emrettiğine göre Hazreti Ayşe'nin vefatı manın ahlakına göre yetiştirilirsin. Çalak kaleyi cahur geçemediler. Sizler de onların mektuplarına, emanetlerine, bıraktığı kitaba olacak. Şimdi kardeşlerim nasıl Çanakkale'de acılar, ızdıraplar var? Orada bir bahsi İslamî bir İslami diriliş olmuş. Şimdi görüyorsunuz Şam'ın, İdlib'in, Haman'ın, Humus'un sokaklarına yine belalar, yine acılar, yine ızdıraplar yağıyor. Yine Şam'ın sokaklarında anneler kaybettikleri çocuklarının, Annu elbiseleri sarılmışlar ağlıyor şâdîa diyorlar. Yine Haman'ın sokaklarında tank sesleri, barut kokuları arasından anneler ellerini kaldırmışlar Hazreti Nuh gibi. Çalak yavrularını gönderen Anadolu anaları gibi. Feda rabbahu anni Yıkıldık Allah'ım yeni Allah'ım. Elini uzat Allah'ım. İmdat et Allah'ım diye yalvarıyorlar. Ey kahar olan Allah'ım. Her şeye kadir olan Allah'ım. Sana mağrur olan titari içindekileri We're